Editör Seval Şahin Kemal Varol anlatıyor. Tanpınar'ın anlama, anlatma ve anlaşılma ihtiyacı. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 1961 yılında yazdığı Antalyalı bir genç kıza mektup adlı metni iki yönüyle daima ilgimi çekmiştir. Birincisi şahsidir bu nedenlerin. Tanpınar babasının bir kadı olması vesilesiyle Anadolu'nun birçok şehrini gezmiş, özellikle çocukluğunun büyük kısmını bu ücra şehir ve kasabalarda geçirmiştir. Bu kasabalardan biri de Diyarbakır'ın Ergani ilçesidir ya da o zamanki adıyla Ergani Madeni. Doğup büyüdüğüm kasabamın izlerini bu mektupta bulmuş, dahası benim de hatıralarımdan çıkmayan bir kış ve kar tasvirini bizzat Tanpınar'dan okumak her zaman büyük keyif vermiştir bana. Bu mektupta şöyle der Tanpınar, Ergani madeninde üç yaşındayken bir gün kendime rastladım. Çok karlı bir gündü. Ben sıcak ve boğulu bir camdan karla örtülü bayıra bakıyordum. Sonra birdenbire kar tekrar yağmaya başladı. Bir çeşit çok lezzetli bir hayranlık içinde kalmıştım. Bu anı her karlı günde hatırlar ve yağmasını beklerim. Uzun yıllar dönüp dönüp sadece bu Ergani vurgusu nedeniyle okuduğum söz konusu mektup zaman içinde başka bir yönüyle daha çekti dikkatimi. Tanpınar, Antalyalı bir genç kıza mektubunda daha sonra babasının görevi nedeniyle gideceği şehirleri, o şehirlerdeki kimi anı parçalarını, hayatına yön verecek kimi önemli karşılaşmaları her zaman olduğu gibi kendine has o etkileyici üslubuyla anlatır. Ama daha ilginci bir lise talebesinin sorularına bu kez olabildiğince yalın bir şekilde kendi edebi anlayışını da anlatır. Aslında bu mektup bir nevi onun edebiyat anlayışını özetleyen bir metindir. Ölümüne bir yıl kalmıştır ama Tanpınar hala kendini anlatmaya çalışmaktadır. En sade ve anlaşılır şekilde hem de. Tarık Buğra, fakültedeki bir dersine girdiği Tanpınar'ın ilginç bir yönüne çeker dikkati. Buğra'nın dinleyici olarak girdiği derste Tanpınar, Ali Suavi'yi anlatmaktadır. Fakat Tanpınar o gün daldan dala geçmekte, konu bir türlü Ali Suavi'ye gelmemektedir. Birbirinden kopuk kopuk alanlarda gezinmeye başlar Tanpınar. Kısacası, Tanpınar çağrışımların peşine düşmüştür, Buğra'nın Buğra ifadesiyle. Fındıklı'daki binanın küçük dershanesinde sürekli yürüyerek arada bir gözüne kestirdiği bir talebeye ''Anladın mı?'' diye sormaktadır. Bu soru sadece o güne ait bir anı parçası mıdır? Bir edebiyat profesörünün öğrencilere kurduğu bağa ait bir özellik midir? Yoksa temelde Tanpınar'ın ruh dünyasını özetleyecek bir soru mudur? Cevabının kesin kesbili bilmemiz çok zor ama Buğra'nın aklında öğrencilerine sık sık anladın mı diye soran Tanpınar kalmıştır o gün. Yeterince anlaşılmama, değer görülmeme, suküt suikastine uğrama, edebiyatımıza getirdiği yeniliklerin kavranmaması, vaktiyle kendisinin özenle incelediği birçok yazar gibi kendisinin de layıkıyla irdelenmemesi gibi şikayetlerin sık sık Tanpınar tarafından dile getirildiğini hepimiz biliyoruz özellikle günlükleri bu açıdan önemli bir şikayet yeridir aynı zamanda her yazarın hayatının kimi dönemlerinde sık sık dile getirdiği bu anlaşılamama şikayetinin Tanpınar'da büyük çalkantılara sebep olduğu aşikardır. Ne yaptım diyecektir günlüklerin bir yerinde örneğin beş şehirle okunmayan, bahsedilmeyen beş şehirle bütün o hikayeler romanla Türk edebiyatının bütün bir tarafıyım. Bu eserlerden memnun muyum? Orası başka fakat Abdullah Efendi'nin rüyaları bilhassa birinci hikaye böyle tekinsiz mi geçecekti? Huzur ki okuyanların hepsi sevdiler. Üç makale ile yaz yağmuru hiçbir akisiz mi geçecekti? Bir anda bütün bir edebiyat tarihine ve onun önemli temsilcilerine akis olmuş eleştirmen olarak Tanfınar, diğer yanda kendi roman ve öykülerini akis bekleyen bir yazar olarak Tanfınar. Daha ötede bir hoca olarak yeterince anlaşılmadığından bahisle, Tarık Buran ifadesiyle söylersen, bir tik gibi öğrencilerine sürekli anladın mı diye soran bir edebiyat profesörü olarak Tanpınar. Üçü de anlamak, anlaşılmak üzerine kurulmuş bir yapının parçaları. Ama anlaşılamamak kaygısı onun temel basınçlarından biri olmaya devam eder yine de. Başa dönelim, Antalyalı bir genç kıza mektubuna. Ölümünden bir yıl önce yazılmış bu mektupta tampınar bu kez daha açık ve anlaşılır bir biçimde hem hayat öyküsünü hem de edebi görüşlerini okuru anlatmaya çalışır. Mektubun muhatabı bir lise öğrencisidir ama Tanpınar onun şahsında kendisini son bir kez anlatmaya, açıklamaya çalışıyor gibidir bu kez. Çocukluğunun kasabalarına, büyük şehirlerine gider, oradan edebi kaynaklarına geçip okuruna beslendiği tüm unsurları sırasıyla göstermeye çalışır. Bütün mektup boyunca kendisinden, geride kalmış ömür parçalarından, hatta Ergani'de 3 yaşındayken gördüğü kardan büyük bir hevesle söz eden, mektubu biraz da çocukluğuna göndermiş gibi olduğunu söyleyen Tanpınar, mektubun sonunda tekrar edebi Fakültesindeki o sorusuna geri döner sanki. İşte sanatım hakkındaki fikirlerini öğrendiniz der mektupta. Ne kazandınız? Orasını bilmem. Kendime gelince insan o kadar mühim değildir. Ben herkes gibiyim. Günlüklerinde, derslerinde, kimi konuşmalarında sık sık anlaşılmamaktan, yeterince değer görülmemekten şikayet eden tampınar Antalyalı bir genç kıza mektubunun sonunda artık bu çaba ve şikayetten vazgeçmiş gibidir. Ben Herkes gibiyim diyerek bu küslüye son vermiş gibidir hatta. Ama hiç şüphesiz bu cümlede aynı zamanda derin bir kırgınlık da vardır. Oğuz Atay'ın daha yüksek bir perdeden sorduğu, ben buradayım sevgili okuyucum peki ya sen neredesin sorusunu, Tanfınar bu kez bir kabullenişle her zaman yenilediği anladım mı ifadesini başvurmadan açıklamıştır bu sanki. Hayattayken bunun gerçekleşmeyeceğini, hakkının teslim edilmeyeceğini, değerinin bilinmeyeceğini, ne yapmaya çalıştığının anlaşılmayacağını, kıymetinin bilinmeyeceğini kabullenmenin sonucunda kurulmuş hazin bir cümle. Ben herkes gibi.